ve ad al amana ve في الله ümmə ve jahed الله تعالى حق jihadi ve abd al lahi taala hakkı ibadeti hatta ata h yiqil Allahu m fa li ve sli ve barik ala abdika ve rasulika بعد مختيران كادشتر Bugünkü sohbetimiz namazda huşu üzerine olacaktır. Mümin Rabbine karşı kulluk namazında ona karşı nasıl bir histe bulunması ve ne şekilde bir edep ve tavırda olmasını muhakkak her Müslümanın bilmesi gereken hususlardan biridir. Ancak fitnelerin bol olduğu bir asırda yaşadığımızdan dolayı bu fitneler bırakın dışarıda mescitte namazımızda dahi bizi meşgul ettiğinden dolayı çok defa Rabbimize karşı yıkılmış olduğumuz bu namazda huşudan onu rızasını tefekkür edeceğimize aklımıza o fitneler gelmekte ve zihnimizi meşgul et, etmekte belki, belki çok defa namazımızı kaç dekat kıldığımız dahi bize bunlar unutturmakta tabi ki bunlar şeytanın insanoğluna vermiş olduğu vesveselerdir lakin insanoğlu Rabbine karşı kılmış olduğu namazda huşu sahip olursa, kalbini ona karşı hazırda tutarsa, şeytanın vesvesesinden ve bu fitneleri onu meşgul etmesinden inşallah Teala belki bir nebze uzak kalabilir. Ancak bu huşu nedir? Nasıl olur? Alimler bunu nasıl anlamış? Ve bunun, Faydası bize neler getirir, yokluğu ne gibi zararlar getirir ve Müslüman Rabbin'e karşı namazında nasıl kuşu sahip olabilir? Tarihte Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in devrinde insanlar nasıl kuşu sahibiydiler? Üç asırda hayırlı yaşayan insanların bunlardaki durumu ve bizim durumumuz bunları inşallah görerek hep beraberce bu sohbetten istifade eder insanlardan oluruz. Rabbimize karşı namazımızda inşallah huşu sahibi olmaya belki bizi bu sohbet hem nefsini hem de sizleri terk etmiş olur. Cenab-ı Hak Mü'minun suresinde bu ayet-i kerime bu e, mü'minun suresinde müminleri tavsif tavsif ederken onların vasıflarını sayarken ilk olarak başladığı vasıfa şöyle başlamaktadır. Estaizu billah qad eslehal mu'minun ellezinehum fi salatihim haşiun Müminler gerçekten felah buldular. Onlar ki namazlarında huşu sahibidirler. Huşunun manası korku, rahat, sükunet, namazda sağa sola iltifat etmeyi terk etme, abes hareketlerden uzak kalma, Rabbe karşı tevazu ve inkiyat. Huşu budur. Huşunun aslı kalbin inceliğidir. Kalbin inceliğidir. Yumuşaklığıdır. Ve onun sükunette olması ve hudu ve inkiyat içinde olması, kalbinin Rabbe karşı kırık, utanç ve üzüntü içinde olmasıdır. Eğer kalp hoşu sahip olursa, o insanın diğer bütün ağızları da o kalbine ne yapar, hoşu ile tabi olur. Çünkü insan olurun ağızları muhakkak ki kalbe tabidir. Kalp neyi hissederse, neyden duygulanırsa ağızlar da aynı şekildedir. Evet. Abdullah İbni Abbas Allah kendisine razı olsun. Bu ayet-i te kerimenin tefsirinde haşiun huşuz sahibidirler. Kelimesini açıklarken kal ey sakinun haifun yani onlar namazda sükunet sahibi ve korku halindedirler. Rabbe karşı. Evet. İmam Zehri ise bu ayetin tefsirinde haşu'ul huwa's sukunu fi's sala. O namazda sükunettir demiştir. <gülüyor> Azat Ali radıyallahu an ise el husu'u husu'ul kalp. Hushu' kalbin hushu' olmasıdır. Yani ella yeltasita yeminen ve şimalen. Namazda gözleriyle sağ sola بكماماستير. إلتقاية لمسيدر. نعم. ومن تكلف الإنسان ومن تكلف الإنسان تعاطى الخشوع في جوارحه ومن تكلف الإنسان في ومن تكلف الإنسان تعاطى الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع. وخلوه منه كان ذلك خشوع نifak insanın tekellüf kendini zorlayarak huşu getirmesi ağzalarında, yani etraf ağzalar bunlarla kalbinin huşudan Allah korkusundan boş olduğu halde kendisini zorlayarak ağzalarını, yani huşu ede huşu sahibi olduğunu göstermesi, kendini zorlaması, kalbinin huşudan o hali olduğu halde, boş olduğu halde kana zalike huşu ve nifak. Bunun Allah'a karşı huşu nifaktır. Bu, Bu sadece zahiren, görünüşte öyledir. Kalbi ise bundan boştur. Huve allazi kana selef yestaizuna minhu. İşte Selef-i Salih'inin kaçındığı şey bu idi. Yani nifak, nifaki bir huşudan kaçınmışlardır. Ağzalarının kendisinin huşu sahibi olduğunu namazda gösterip de onun kalbinin bu huşudan uzak ve boş olması. Evet. Selef-i Salih'in korktuğu ve uzaklaştığı kaçıncı şey budur. Evet. Bunu i̇bn Cevzi namazda kuşu kitabından nakletmiştir. <gülüyor> Aynı şekilde demektedir ki kemâ kâle bâbuhum bazıların dediği gibi seleften iste'izu billahi min huşu'un nifak seleften demiş ki Allah'a karşı nifak olan huşudan sığının. <gülüyor> kâlu ve mâ huşu'un nifak değildi ki Nifaki olan huşu. Yani iki yüzlü olan huşu. Daha doğrusu ağzaları huşu sahibi gibi görünüyor. Fakat kalbi Allah korkusundan haşiyetten, ona ilkiyattan, ona tevazüden, korkudan, sukunetten uzak. Evet. Bundan korku. Değildi ki bu nedir? Evet. قَالُوا اَمْتَرَ الْجَسَدَى haşian وَالْقَلْبُ bir حَاشِيَا Cesedi, vücudu, Allah'tan korkar, huşu sahibi olarak mazhar, manzar olarak görürsün, fakat kalbi ise onlara, kanun öyle bir şey yoktur. Evet. Bunu i̇mam Ahmed Ahmet, Mübarek i̇bn Şeyh'e kitab-ı züht de nakletmişlerdir. Evet, bunu söyleyen, yani bu sebef ondan nakletmişler bu sözü. Evet. <Gülüyor> Aziz olan Radıyallahu an bir insanı görmüş. Namazda eliyle abes bir hareket yapıyor. Demiştir ki Lo خشَع قلبُ هذا لخشَع الجوارِح. Jvarihp. Eğer bu insan hakikaten huşu sahibi olsaydı onun ağzaları ve huşu sahip olurdu. Evet. Eğer bu insanın kalbi huşu sahip olsaydı, ağzaları da huşu sahip olurdu. Evet, evet. Namazda elleriyle, eliyle abes hareket yapması, onun kalbinin de huşudan yok olduğunu gösterir. Evet. Bunu İmam Mütemiyye Mecnun bahsetmiştir. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazda kendisi rukusunda Cenab-ı Hakk'a şöyle dua ederdi. خَشَعَ لَكَ ve وَبَصَرِي ve وَعَظْنِ <gülüyor> Allah'ım sana kalbim Huşuda bulunduğu gibi gözlerim, işitmem, kulağım, gözlerim, beynim ve bütün kemiklerim de sana karşı huşu sahip oldu. Çünkü bütün bu arzalar kalbin huşuna tabidir. Muhtemelen kardeşlerim, bunu Müslüm, Tirmizev-i Davut, Nesli-i İmam Ahmet nakletmişlerdir. asıl اصل خشوع الحاصل في القلب ابن الجوزي diyor ki kalpte hasıl olan esas huşu innema huwa min ma'rifeti llahi ve ma'rifeti azametihi ve celalihi ve kalbin kalpte huşu'l hasıl oluşu ancak kişinin Allah hakkındaki marifetinden bilgisinden onun onun hakkındaki onun azametinden Celalinden ve kemal sıfatına haiz oluşunu bilişinden gelmektedir. Kul, Allah hakkında bu marifete sahip oldu mu, kalbinde huşu bu şekilde asıl olur. فَمَنْ كَانَ arafu اَعْرَفُوا فَهُوَ Kim ki, Allah'ı daha iyi tanıyorsa, hakkında daha iyi marifet ise muhakkak ki o daha fazla huşu sahibidir. O daha fazla Kuşuş sahibidir. Evet. Bunun içindir ki, Allah alimler, Allah hakkındaki marifetleri fazla olduğundan dolayı, Allah'tan daha fazla korkmuşlar ve namazlarında, diğer bütün insanlardan, avandan daha fazla kuşu sahip olmuşlardır. Allah, Cenab-ı Hak onlar aklarında estaizu billah, İnnama yahşallaha min ibadihil Allah'ın kullarından Allah'tan en fazla korkan alimlerdir. Buyurmuştur. Evet. Ve peygamberler aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den önce gelmiş bütün peygamberlerin namazda en başta gelen amellerinden namazlarının esasa dayandığı amellerinden en büyük amellerden birisi namazda huşuz sahip olmalarıdır. <gülüyor> Kale Teala Cenab-ı Hak onlar hakkında şunu söylüyor. İllehum kânû yusâri'ûne fil hayrat Onlar hayırda birbiriyle ne yaparlardı? Yarışırlardı. Onlar hayırda yarışırlardı. İllehum kânû yusâri'ûne fil hayrat Hayırda ve yed'ûlenâ râgaben ve râhebâ ve kânûlenâ hâşiîn ve Cenab-ı Hak diyor bize karşı hem ragbet umarak hem rehbet korkarak dua ederler ve o peygamberler onlar huşûz sahibidiler. Enbiyası vesile. İmam Mücahit bu ayet kelimenin tefsirinde, ey yani bize karşı o peygamberler huşu sahibidirlerin manası kâle ey mütevâbi'in namazlarında tevazu sahibidirler peygamberler. Evet. Ebu Hüreyre Allah kendisine razı olsun. Bu Mûkuf rivayet ona aittir bu eser. Şöyle bir tabir kullanmaktadır. Anabi kal yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati ala qadri sana'ihi fi Kıyamet gününde insanlar namazlarında ki hareketlerine göre, kılışına göre, tavrına göre, keyfiyetine göre hesap görürler. Nasıl namaz kılıyorsa onu hesab ona göredir. Namazında huşu sahibi ise hesab ona göre görecektir. Namazında huşu sahibi değilse yine hesab ona göredir. Evet. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bakının Dört sene Müslüman olduktan sonra bu ayet-i kerime haklarındaymıştır. Daha önce kendileri cahiliye döneminde yaşarken katleri kat katıydı. O kadar katılaşmıştı ki insanın düşüneceği Aklının almadığı şeyler cahiliyet döneminde cereyan etmiştir. Fakat Allah onları İslam nimetiyle hidayet ettikten sonra onların kalpleri yumuşamış, birbirlere karşı kardeş olmuşlar. Lakin aradan dört sene geçince kalplerinde bir kasret başlamış. Bir kasvet başlamış. kuşu eksikliği başlamıştır. Ve Cenab-ı Hak onlar hakkında şuayet Estağfirullah. E ya'ni lillezina amanu an tahsha kulubuhum li zikrillahi ve ma nezala min al-haqq. Haktan inen şey Allah'ın zikri için Onların kalplerinde huşu sahibi olma zamanı gelmedi. Ve olmasın ki, kitap verilenler gibi olsunlar. Ve olmasın ki, onlardan önce kitap verilenler gibi olsunlar. Öyle ki, üzerlerine bir süre geldi ve Onlar, ehli kitap gibi olmasınlar daha önce. Zaman uzadı, zaman uzadıkça da Haktan uzak kaldılar ve kalpleri kat kat oldu. Fatale aleyhim elamet. Zaman uzadı. Zaman uzadıkça onlarla hak arasında bir perde girdi ve kalpleri kat kat oldu. Ali <Sessizlik> Abdullah bin Mesud Abdullah bin Mesud diyor ki: "Makan beyne islamina an اَنْ اُعُتِبْنَا بِهَذِ الْاَيَةِ اِلَّا اَرْبَعُ سِن۪ينَ Bizim Müslüman oluşumuzla bu ayet-i kerime ile Cenab-ı Hakk'ın bizi ikaz etmesi arasında dört sene vardır diyor. Yani dört sene sonra Cenab-ı Hakk bizi böyle bir ayet-i kerime ile ikaz etti. İmam nesilin neyse şöyle bir ziyadelik vardır. فَجَعَلَ الْمُؤْمِنُونَ yuatibu ba'dhum ba'dha ondan sonra böyle bir ayet kelimenince müslümanlar müminler birbirini ikaz etme birbirine karşı kızmaya başladılar yani bizler niye böyle olduk niye böyleyiz <gülüyor> sahabeler evet bu rivayeti Müslim veletsey takcih etmiştir evet <gülüyor> muhterem kardeşlerim Allah'a karşı ikbal ona dönme namazda ve başka bir şeye iltifat etmeme bu iki çeşittir. Bunun birincisi imrarat namazda kuşu kitabında şöyle zik eder bu ikisini. Bunun birincisi ademul iltifat ila gay ila gayr <gülüyor> ma huwa mubahun lehu ve tesirig kalbi lirrabbı azze ve Birincisi namazda başka bir şey iltifat etmeme. Kendisine mübah olan şeylerden. Kendisine bir sürü şey mübattır. Ama namazda olduğu zaman o mübah olan şeyler kişiyi belki namazın huşusundan, ne yapabilir? Uzaklaştırabilir. Aklı evine, ailesine, barkına, dükkânına, parasına, malına gidebilir. Bunlar helal şeylerdir. Kişi Allah'a ikbal ettiği zaman ve başka bir şey iltifat etmesin çeşidi ikidir. Birincisi Ademul iltifat ila gayri ma huve mubahu lehu ve tefrighi kalbi rabbi azza ve Celle. Kendisinin vah olan şeyleri itifade etmemesi ve aziz ve cel olan Rabb'e kalbini ona boşaltması, ona açması. Bu mevzuda şöyle bir ifade gelmiştir. An Amr ibn Abbas radıyallahu anhu anin aleyhi ve sellem kâl Allah kendisinden razı olsun. Amr İbn Ebese Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemden şunu nakleder. En qāla fi vudu ve sevabih sunnā kal. Önce Abdes'in faziletinden ve sevabından bahsettikten sonra Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şunları söylemiştir. Fe in huwa qāma wa ṣalla fa hamida Allāha wa asna 'alayhi wa meccide ehlu ve ferag kalbihi lillahi insarafe min hatiyihi keyom velidati ummi Allahu ekber Şöyle bu bu fazilete bakınız. Öyle bir fazilet ki insan bu serveti hiçbir yerde bulamaz. Eğer o Müslüman insan, o mümin Allah'ın okulu kalkıp namaz kalkar ve namaz kılar. Namazın da Allah'a hamd eder ve onu senâ eder ve temjid eder. Gerektiği, layık onu olduğu bir şekilde Cenab-ı Hakk'ı temiz eder ve kalbini Allah'a verir, namazında namazını bitirdiği an, namazından ayrıldığı an, annesinden doğduğu gün günahsız olarak ayrılır. Diyorum. Annesinden doğduğu gün Nasıl günahsızsa günahlarından o şekilde sıralır o şekilde ayrılır. Bu rivayeti Müslüman açıkçaştir. Şimdi i̇şte biliyor musunuz? Fakat bu kuşu kalbi Allah'a verme namazda asrımızda kaç kişiyle mevcuttur? Evet. عدم الالتفات بالنظر عيناه شمالا بالنظر يمنا وشمالا وقصر البصر على موضع السجود وهو من لوازم الكشوع للقلب وعدم الالتفاة Bakışıyla sağ sola bakma namazdayken ve gözlerdi namazda seyde ettiği yerlere il eder oraya bağlar çünkü bu kuşunun nevazımından gerekli olan şeylerden kalbi için ve onun iltifat etmemeyi et işi bu kuşunun gerekli olan şeylerdenir. Bu mevzuda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayetler e çoktur. Bunlardan bir tanesi An Ubey radıyallahu an Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال. Ubey bin Ka' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu der. La yazalullah mukbilan alal abdi fi salatihi مَا لَمْ يَلْتَفِتِ فَيْذَا in اِنْصَرَةَ عَنْهُ Muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak bir mümin namaza durduğu an hepiniz duymuşsunuzdur. Cenab-ı Hak da o insan insana ne yapar? Ona nazar eder. Diyor ki işte bu hadis-i şerifte Allah diyor Kul namazında olduğu müddetçe kula ihbâl eder. Karşısında da diyor. Ona ihbâl eder. Kul namazdayken gözleriyle başka bir tarafa meyledip sağ sola iltifat etmediği müddetçe. Fe <gülüyor> izel Namazında sağ sola iltifat ettiği an Cenab-ı Hak artık ona ihbâl etmez. O da ondan yüz çevirir. Evet. O ondan yüz çevirir. Bu rivayeti İmam Ahmed Müster'in Ebu Davud ve Nesli'yi sünellerinde hasenli gayrı bir rivayetle takip etmişlerdir. Başka bir rivayette Hz. Aişe radiyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bir sorusu vardır. <messizlik> Al Aişe radiyallahu anh Seeltu'l-Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem alin iltifatı fil salah Hazreti Aşırı Radiyallahu Anın insanların bu namazlarda sağ sola iltifat etmesi nedendir? Niçindir? Bu niye olmaktadır? Evet. Bunun sebebi nedir? Evet. Ne yapmış? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sormuş. Demiş ki ya Resulallah, bu insanların namazda sağ sola iltifat etmesi bu nedendir? Namazda iltifattan sordum diyor. Sağ sola yani yüzü çevirmeden sordum. Fakat hala Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bakın. Huva ihtilafun yahtalisuhu şeytan min salati'l-abd. Allahu O Diyor. Şeytanın kulun namazından çalması ve kapmasıdır diyor. Namazından bir şey çalar, bir şey kapar, onu sağa sola söykeder. Allahu Ekber. Şeytan insanın öyle bir düşmanı ki Rabbine karşı yapmış olduğu kulluk anda bile, anında bile onu rahat bırakmıyor. Onu rahat bırakmıyor. Bu rivayet Buhani rivayetidir. Evet. Aynı zamanda bu rivayetleri İmdereceğim, Namazda Huşu kitabında nakletmiştir. Evet. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, Namazda huşur sahibi olmak, muhakkak ki o insanın günahlarının kefaret olmasına bir vesiledir. Bu Müzrallah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Osman bin Affal, Aziz Osman rivayet ettiği hadisleri vardır. An Osman bin Affal, an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal, Ma min imre, ma min imre Müslüman, tahdürüh filat miktuba, fiyحسنوضوها وخشوعها وركوعها, illa كانت كفارة لما قبلها من الذلوب مالا يؤتى كبيرة, وذالك الدهر كله. Diyor ki, Aziz Osman, Allahı Rasulullah'a mübarek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi Hangi Müslüman bir namaz vakti gelir. Farz olan bir namaz. Abdestini güzelce alır. Namazda kuşusunu, rukusunu güzel yapar. Tam manası yapar. Muhakkak ki diyor böyle yapınca büyük bir günah işlemediği müddetçe büyük bir günah kebire olan Büyük bir günah işlemediği müddetçe, onun daha önce geçmiş günahları ne yapılır? Allah onlara kefaret eder, onları siler. Küçük günahları hepsi siler. Demek ki namazda kuşu, küçük günahların yok olmasına, silinmesine, kefaret olunmasına vesiledir muhterem kardeşlerim. Bu diyor, bütün sene böyledir. Bu okuduğumuz Aziz Osman rivayetini İmam Ahmed Kirmizi tahcir etmişlerdir. Buna mukabil muhterem kardeşlerim nasıl bir insan namazda huşu sahip olunca rukusunu, secdesini, teşehüdünü, her şeyini huşu ile tam yapınca nasıl ki ecir sahibi oluyor günahlarına kefaret oluyor aynı şekilde Kuşu sahibi olmayan namazda onun hakkında ne olur? Kuşu sahibinin ceza, olmayışının cezası olarak, çünkü ceza amelin cinsine göre gelir. Ona bir ceza verilmiştir. O da nedir? Namazının cevaplarının hasenatının derisinin alçalmasına, azalmasına. Belki yok olmasına sebep olacaktır. An Ammar İbni Yasir قال سَمِعْتُ رَسُولَ sallallahu aleyhi ve عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولُ Ammar İbni Yasir büyük bir sahabedir. rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Dedi ki اِنَّ الرَّجُولَ لَيُّ صَلِّ الصَّلَاهِ وَمَا <tıklıktan> يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا اِلَّا عَشْرُهَا تِسْعُهَا سَمَنُهَا سَبْعُهَا سُدُسُهَا خَمْسُهَا وَرُبْعُهَا سُلُسُهَا اُنُسُهَا Kişi namaz kılar. Fakat kim kılmış olduğu bu namazı sevabı ve ecr olarak ona namazda kuşu sahibi olmayışı yüzünden ecr olarak o namazının sevabı 10'da biri, 9'da biri, 8'de biri, 7'de biri, 6'da biri, beşte biri, dörtte biri, üçte biri ve yarısı sevabını alır. Niye? Çünkü namazda huşu sahip olamadı. Gerektiği gibi Rabbine karşı namazını kılamadı. Ve sevabından da gereken o namazın namazını kılmış olduğu namazına mukabil, o sevaptan o nispetle ne yaptı? Mahrum oldu. Bu rivayeti Ebu Davud, Nefneyi Hasdemir Senet ile e tavsiye etmişlerdir. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, <gülüyor> İmam-ı <Zühr> <gülüyor> büyük tabi birisidir. Aynı zamanda Enes İbni Malik'in talebelerinden birisidir. <gülüyor> Diyor ki, <gülüyor> demişik. ''Dahaltu ala Enes ibn Malik Malik'in radiyallahu anh.'' Bir demişlik. Şam'da, demişlikte, Enes ibn Malik radiyallahu anh'ın yanına vardım diyor. Yanına gittim diyor. Bu hadise, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından soruyor olur. Dikkat edin. Bak sahabenin, yani üzüntüsüne bakın. oh ve yefki'' ağlıyor diyor. Enes ibn Malik. Sahabeler arasında en uzun ömürlü olan sahabeden bir tanesi. Ağlıyordu, diyor. فَقُلْتُ مَا يُبْتِيكِ Dedim ki, yani seni ağlatan şey nedir? Niye ağlıyorsun? فَقَالَ لَا عَرِفُ شَيَمْ مِمَّا اَدْرَكْتُ اِلَّا هَذِي سَلَامُ Artık diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana benim ulaştığım ve görebildiğim ancak bize şu namaz kalmıştır bir şey kalmadı bu dinden. Her şey gitti. Bir şu namazımız kaldı. İlla hadis sala ve kadduyyet. O da o da zayi oldu. Nasıl zayi oldu? Evet, insanlar görüyorsun. Namaz kılıyor ama kıldıkları namaz Allah katında deresinedir. O namaz da zayi oldu. Onun da değeri kalmadı. Evet. Muhammed İbn Nasr Elmervezi, büyük muhaddislerden birisi. Kendisi namazın azametinin kadri diye iki ciltlik bir kitap yazmıştır. Bu insan namaza en fazla titizlik gösteren, dikkat eden, huşu sahibi olmaya çalışan, olmayan çalışan büyük muhaddislerden birisidir. Hakkında şöyle bir şey gelmiş kale muhammed ib yaquup ibn, ibn akıran muhammed bin yakı akıran onun talebelerinden birisi muhammed ibn nasıl mervezi'nin bize namazını anlatıyor dikkat edin ma tu ah salatin min muhammed ibn nasr muhammed ibn nasr'dan daha güzel namaz kılan bir insanı görmedim diyor ke zubebu yağar ula uzuni namaz kılarken diyor kulaklarından sinekler gelirdi diyor sinek gelirdi kulağına ve kulağını ısırırdı sayyisiru <gülüyor> <gülüyor> dam ve kulağından kanlar akardı wala an nafsi kendisi namazda olduğu için katiyen o sineği kovalamazdı o sineği kovalamazdı bu namazda bu iltifatı, bu hareketi huşu azıp sayardı. Velakad kunna netacebu min husni salatihi ve kushu'ihi ve heybetihi lis Ve onun diyor, namazdaki güzelliğini, huşu sahip oluşunu ve heybetinden diyor tacüp ederdik. Kehane yeduquni ala sadrihi ve çenesini diyor. Sadrına göğsüne koyar. Sayın Fiyansab bu ki mensuba namazda ve sanki deliydi ki bu dip direk gibi dunan bir tahta tahtadır, bir tahta parçasıdır dimdik durmuş. O şekilde olarak diyor kendisi görülürdü. O kadar onun namaz kılışı bizim hoşumuza giderdi. Bunu imam Zehbi Siyar ala nubala kitabında bunu nakletmiş orada bütün e, alimlerin hayatlarını altmaktadır. Önceki okuduğum Enesimli Malik'in zürle kısası o buharide geçmektedir. Evet. Muhterem kardeşlerim. Hakikaten hepimizi üzen bir durum vardır ki o da bu ümmette çok şeylerin kalkacağı gibi zayi olacağı gibi kıyamete yakın bu ümmetten de huşunun kalkma durumudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın kendisine haber vermiş olduğu gaybi haberlerler sadık haberler veriyordu. İşte vermiş olduğu bu haberlerden bir tanesi de bu ümmetten namazda huşunun kalkmasıdır. Bu ümmetten namazda huşunun kalkmasıdır. An Ebu Derda radiyallahu anh anil nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Derda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şunu nakletmektedir. Kal evvelu şeyin yurfe'u min hâzihil umme el huşû bu ümmette ilk kalkacak olan şey huşudur. Namazda huşu bu ümmetten ilk kalkacak olan şeydir. Düşünebiliyor musunuz? Az önceki kıssa ile bunlar arasında bir irtibat kurun. Eret-i Malik kendi zamanında Resulullah Aleyhisselam daha yeni vefat etmiş, ardı az bir zaman geçmiş, diyor ki bir namaz kaldı diyor, o da zayi oldu diyor. Ümmetten ilk kalkacak olan şey buydu ve kalktı şu. اَوَّلُوا شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخُشُعُ حَتَّى لَا تَرَى فِيهَا خَاشِعًا Öyle bir zaman gelir ki işlerinde, bir rivayette de camilerde işlerinde bir huşuz sahibi insan bulamazsın diyor. Evet, bunu Tabrani İmam ve İmam-ı Ahmet ve Tirmizi bunu nakletmişlerdir. Bunun içindir ki her gün gözlerimizle muşahit ediyoruz, namaza duruyoruz. Ya kardeşim, namaza durduk ya namaz. Allahu Ekber diyeceksin. Dünyayı böyle arkaya atıyorsun. Rabbine ikbal ediyorsun. Daha hala pıspıssız sözler, konuşmalar. Ondan sonra birbirine böyle itit katmalar. Düşünebiliyor musunuz? Ben küçükleri kınamıyorum. Küçükler bunu büyüklerden öğrendi. Küçük bir teyit gibidir. Öğrenme fidan çağındadır. Büyüklerden ne görürse onu kapar. Büyükler namaz vakti millet namaz kılarken burada, orada konuşursa, orada dikilirse, orada dikilirse, orada muhammet ederse, siz küçüklerden ne beklersiniz? Müslüman camiye girdiği an sarz namazını beklediği ana kadar oturması var ya beklemesi, o namazdadır diyor Allah'a susun. Namazdadır diyor. E orada kuşu sahip olmazsan sen ne zaman ve nerede ve hangi yerde olacaksın? Evet. İşte bu, bu ümmetten huşunun kalktığına dair en büyük alametlerden ve dinlerden birisidir ki çok e, muazzam e, bir rivayet gelecek o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinden Ummu Seleme. Bakınız. Ummu Seleme'nin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ve devirlerini ta Aziz Osman'a kadar yaşamış bir sahabe ve müminlerin anası validemiz. Yaptığı değerlendirmeyi bakın. Bu hadise şunun bu ümmetten ilk olarak kalkacağı şeye en büyük apaçık bir alamet ve davalettir. An Ummu Selemet radiyallahu anh kaleti. Allah kesin razı olsun. Ummu Seleme demiştir ki Kârem nâsu fi ehdin nebî sallallâhu aleyhi ve sellem izâ qâme ehaduhum yusallî lem ye'ud basaruhu mevdi'a kademeyi bakınız, değerlendirmeye bakınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında diyor. Onlardan bir tanesi namaza kalktığı zaman, bak dikkat edin. Onlardan bir tanesi namaza kalktığı zaman, namaz kılarken diyor, gözleri diyor, ayaklarının, gözleri, ayaklarının ilerisini aşmazdı diyor. Yani namaza durduğu böyle dururdu, gözleri ayağından ilerisini görmezdi. Bakın şimdi, o kadar huşu sahibidiler. Nesa ne so ne, ne yukarı. Gözleri ayaklarından, ayaklarının bastığı yerden başka bir yer görmezlerdi. İleri geçmezdi. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanındayken. Fe tufiya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Rafiq al-a'la yektale. Fekan en nasu, izâ kâm lem yautu basaruhu mevdi'a cenibah. Vefat ettikten sonra <gülüyor> aziz <Ar> zamanında insanlardan bir tanesi kalkıp namaz kıldığı an gözleri secde ettiği yerden başkasını görmezdi. Yani şimdi ayaktan secde, secde ettiği yere kadar geldi. Yani gözler dahilir açıldı. Gözler Ayakları görürken şimdi secdeyi görüyor. Oraya açıldı. Oraya kadar vardı şimdi. Evet. Bu kuşunun azaldığını gösterir. Bakınız şimdi. değerlendirmeye bakınız. Fethufiye <wrote> <shutting 130> Anar <As> radiyallahu an Azistömer zamanına kadar böyle cam etmiş. Anar İbn-i Hattab müminlerin halifesi o da vefat edince fakat insanlar, eğer birisi namaz kılmak için kalkarsa, gözü kıbleye Onlardan bir tanesi namaza kalktı, namaz kılarken diyor, gözleri diyor, kıblenin ötesini geçmezdi diyor. Secdedeyken şimdi sıra kıbleye geldi, kıbleye bakmaya başladılar. Ayaklardan başladık. Ondan sonra secdeye geldi, namazdayken sıra şimdi kıbleye, kıbleye bakılıyor namazda. Yani bu kuşunun ne derece ve ne şekilde hangi merhalelerle yavaş yavaş azaldığını nasıl mütalaa etmiş ve nasıl dikkat etmiş hakikaten insanı düşündürücü bir harekettir, bir haldir. Sımmet huf Osman İbni Affan radıyallahu anin. Ondan sonra diyor Osman İbni Affan vefat etti, öldürdüler. Fitne vuku buldu diyor. Fitne vuku buldu. Fitne vuku bulduğu an insanlar fitne içinde yaşıyorlar. Şimdi insanların namazdaki durumuna bakalım. فَلْتَفَةً نَاسُ يَم۪ينًا وَشِمَالًا İnsanlar diyor o fitnede yaşarken namazdan sağa bakmaya başladılar diyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanına bakınız. oradan Ta adet Osman zamanına kadar bir bakış yapınız. Ve Aziz Osman zamanındaki durumuna, vefatıyla, fitneni bukunmasıyla insanların namazında namazdaki haline bakınız. Ve bir de o devirdeki insanlar öyleyse, Ummu Seleme'ye göre Alt Osman devrinde yaşayan sahabeler Ummu Seleme'ye göre böyle bir durumda iseler bugünkü insanlar artık ne demeli? Ne söylemeli, ne yapmalı, nasıl ikaz etmeli? Evet. <Gülüyor> Muhterem kardeşlerim, dersimi son olarak sizlere küçük bir kıssa ile bitiriyorum. Bu kıssa bize İslam tarihinden O devirde yaşamış alimlerin namaza karşı, huşuğa karşı vermiş oldukları ihtimamı, önemi bize göstermektedir. Bu kıssayı İbn-i Recep namazda huşu kitabında nakletmiştir. <Gülüyor> Diyor ki Nara Isam İbn Yusuf Rahimehullahı bi Hatim el Asam. Ve o, yetekellemü fi meclisi. Issam ibn Yusuf, Allah kendisine rahmet etsin, Hatim el Asam, yanına geldi. Ve o kendisi mecliste insanlara vaaz ve irşatta bulunuyordu. İnsanlara mecliste oturmuş, onlara vaaz ve irşatta bulunuyor. Burada İslam İbni Yusuf'un ne kadar hakperest ve hakkı isteyen ve kuşua namaza ihtimam gören bir insan olduğunu göreceğiz. فَقَالَ يَا حَاتَمْ تُحْسِمْ تُسَلِّ Bakın, bunu karşındaki büyük bir alime karşı bu söylüyor. İkisi de alim. Ey Hatem diyoruz sen güzel namaz kılmasını bilir misin? diyor. İnsanlar içinde. Bağız verirken adam durduruyor. Sen diyor, güzel namaz kılmasını biliyor musun? diyor. Bakın şimdi. O da cevap atıldı. Kale Evet, ben güzel namaz kılmasını, hani dürüst, doğru namaz kılmasını biliyorum diyor. Kâle keyfe tu salli? Dedi ki, sen hangi bir keyfiyette ve ne şekilde ve nasıl namaz kılıyorsun? tarif et bakalım. Bir şu namaz kılış şeklini bir görelim bakalım. Sen bu sohbetin, bu vaazın, bu meclisin dinlenmeye layık mı? Yoksa dinleyecek bir adam değil misin? Seni bir görelim bakalım. Düşünebiliyor musunuz? O devirdeki insanların durumuna bakın. Kale <gülüyor> Hatem. <gülüyor> Dedi ki haten? Ekumu bil emri ve emşi bil haşya ve etkülü <gülüyor> bil niye. İşin başına kalkarım namaz için hacet ile koşarım camiye o namaza ve adhul bi niyye namaza kalbi niyetle girerim ve ukebbiru <gülüyor> bi azama Allah'ı azimetle tekbir getirerek anarım Allahu ekber derim ve akrau bi tertil ve tezkir <gülüyor> Kur'an'ı tertil ve düşünerek okurum ve arkau bil husu Rabbime karşı huşuyla ruku ederim ve esjudu bi tevadu tevazu ile ona secde ederim ve ögeçin teşehhüd bil Tamamı namaz tamam olunca teşehüde otururum. Ve üselimu bi namazı bitirmek niyetiyle selam veririm. Vahti muhabi ihlas ve ihlasla namazımı bitiririm. İllahi azze ve cel. Aziz ve celal olan Allah için. Ve ercü namaz bitince kendime dönerim. Nefsime kendime dönerim. Ve ercü aley nefsi bil havf korkuyla A yok minni, bu namazın benden kabul olmak, olmama korkusuyla kendime dönerim. Acaba ben hakikaten Rabbime karşı namaz kıldım mı? Yoksa yoksa kendimi aldatıyorum. Kendime dönerim, bir müracaat ederim, bu namazı baştan sona kadar. Evet. Wahtadhu <gülüyor> billahihiil-mu't ve bunu ölünceye kadar gayretle bu şekilde muhafaza etmeye çalıştım, çalışıyorum. Kal. Ondan sonra Asim Yus dedi ki tekellen, şimdi konuş. Sen namaz kılmasını biliyorsun. Evet. Kıssa bu muhtemelen kardeşlerim. Evet. Bu kıssa bize hakikaten büyük ibret kıssadır. Şimdi öyle bir devirde yaşıyoruz ki ne konuşan bir insan şu an böyle olabilir ne de onu dinleyenler böyle olabilir. Bilmiyorum ben bu kanaatiyim. Çünkü bu devirde insanlara bazı nasihatta bulunan insanlar bunlar gibi olsaydı onları dinleyen cemaat da onlar gibi olurdu. Öyle değil mi? Evet. Cenab-ı Hak tam temennim cümlemizi bu konuda islah etmesi ve namazda kendisine huşu sahibi olan insanlardan kılmasıdır. Görüyorsunuz şurada beş buçuk bir cemaattır. Namaza geliyoruz. Dinimizde namazdan bir şey artık bize şu an hani günlük olarak Rabbimize Rabbimizi bize hatırlatan bir şeyimiz yok. Bir şu namazımız var. Ona dışarıda evimize, ailemize, çoluk çocuğumuza, barkımıza, maddeye, paraya ihtimam gösterdiğimiz kadar bu namaza ihtimam göstermiyoruz. Onlara kendi kalbimizi samiyetle verdiğimiz kadar bu namaza kendimizi veremiyoruz. Veremeyince de Rabbimizin rızasından uzak kalıyoruz. O'nun rahmetinden, O'nu hoşnut etme ve razı etmeden uzak kalıyoruz. Peki biz neyi bekliyoruz? Biz neye layıkız? Hakikaten bütün bunlar işte bizleri oturup kendi nefsimizi başımızda, beynimizde bulunan, bizi idare eden şu nefsimizi ayaklarımızın üstüne eğilerek kendimizi bir hesaba ve muhasebeye arz ettiğim durumları çekmemiz gerekiyor. Yoksa inanın şu kıldığımız namazla hiçbir kimsenin Kendisinin cennete gireceğini zannetmesin. Öyle durumlara gelmiş ki, insanlar artık belki öyle insanlar da var. Rabbini isteyerek, ona rağbet ederek, ''Hah bir namaz vakti daha geldi, ben yine Rabbime kavuşacağım, o huzuruma girecek.'' Arzusu ve sevgisi onu hatırlama niyetinde değil. Şu anki insanların namaz kılışı zorak gidiyor. Yahu yine mi şu namaz geldi. Beni şu işimden alıkoyuyor. Yahu şu namaz bitmiyor. Belki de öyle insanlar da olabilir ki öyle insanlardan Allah'a sanırım. Kafir dikkat edin şu, şu tabire kafir olmama korkusuyla namaz kılıyor. Eğer şu namazın kafir kişi yapmayacağını, dinden çıkarmayacağını bilse, onu da kılmayacak. Buna en büyük delil bizim namaza karşı ihtimamsızlığımız. Misaller çok. Namazları hiçbir zaruret yokken Bizi şer'i mani kılacak hiçbir şey yokken seferlikte olmadığımız halde kalkıp ne yapıyoruz? Beş vakit olan namazı bırakın vaktinde kılmak. Bunu üç vakte indirdik. Bir öğlenle yıkın diyeceğim, bir akşamle diyeceğim bir de sabah namazı. Kaç vakit oldu? üç vakit sabah namazı öğlen ne diyeceğim akşam ne yas diyeceğim namaz üçeyindi diye. işte biliyor musunuz böyle olunca bizim mahrum olduğumuz şeylere bir sayalım bakınız şimdi cemaatle namaz kılmaktan mahrum bir çünkü vakti adam bir şey eğer cemaatle kılsa camide vakti ne kılacak bu adam bir ikincisi Cemaat sevabından mahrum. Değil mi? Üçün Üçüncüsü, vaktinde kılmaktan mahrum. Dördüncüsü ise, o insanın namaz kıldığı an, ecillerinin azalmasına sebep olur. Tek başına kıldığı an. Çünkü ikincisi şeytandır, insan tek kalınca. Aklına her türlü şeyler getirecektir. Evet. Ve bunlar çok sayıya çıkabilir. Beşincisi, bunu da daha önceden saymıştık. O namazların önünde ve sonunda revatip müekez sünnetleri terk etme. Cem yapınca adam namaz zor kılıyor. Ne sünnetten bahsediyorsun sen? Adam beş vakit namaz zor kılıyor. Ne sünnetten bahsediyorsun sen? Bütün bu beş şeyden ne yapıyoruz? Mahrum oluyoruz. Hem de bu cem hadisesini biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir şekilde de yapmıyoruz. O hayatında seferde değil, mukim iken ümmetine kuvailik olsun diye bunu bir defa yapmış. Biz bunu her zaman adet haline getirdik. Bir İkincisi cem yapılırken, öğle ikindi cem ederken ya öğle vaktinde kılarsın ya da ikindi vaktinde kılarsın. Biz öğle ikindi cem ederken ikindinin son vaktinde kılıyoruz. Akşamleyatlı cem edilirken ya akşamleyatlı yaslığı akşamın vaktinde kılarsın takdim ya da yaslığın vaktinde tehir. Biz ise belki geceye akşam yaslığı on iki bire bırakıyoruz. Hangi cem bu arkadaşlar? Hangi alimlerin fetvası bu ya bana anlatın siz. Hangi hadiste bu yazıyor ya? Ne diyor ayet-i kerimede? فَخَلَفَ مِنْ Açın Meryem Suresini ayet-i kerime. Onlar diyor bakınız daha önce insanların yani dinlerine nasıl bağlılışlarını, kılıçlarını anlatırken arkadan şu ayet-i kerime geliyor. Ondan sonra bir millet geldi, bir toplu geldi. Sanki bize anlatıyor kardeşim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ Ondan bir toplu geldi. Eda'u's-sala namazı zayi ettiler. Tefsirlere bakın diyor ki Eda'u's-sala namazı diyor vaktinden geciktirdiler diyor. Bakınız. Bir tefsirle diyor ki namazı vaktinden geciktirdiler. Bir tefsirle diyor ki namazı yani terk ettiler. Ve tebe'u's-şehavat Şevvetlerine daldılar. Arzularına, isteklerine. Öyle değil mi? Senin namazı geciktiren şey nedir kardeşim? Söyleyin bakalım. Namazdan seni alıkoyan, gediktiren vakit nedir? Unsur nedir? Şehvetine, arzularına, isteklerine, maddi menfaat ve işlerine uğraşmak bunlar değil midir? Tabi olma değil midir bunlar? Budur işte. Başka bir şey yoktur. Senin Rabbinin rızası mı? O mu önemli? Yoksa bu fani şeyler mi önemli? Fani şeyler kabre kadar seninle beraberdir kabre girdiği an onlar seni terk eder yalnız kalırsın. Rabbine baş başa kalacaksın ne cevap vereceksin huzuruna geldiği an sana derse ey kulum sen namazda ben senin karşındayken sen sağa sola bakıyordun o baktığın şeyler benden daha mı hayırlıydı ben de sana yüz çevirdim sen bana yüz çevirince derse ne cevap vereceksin veya ben sana beş vakit namazı koydum اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ al الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُقُوتًا Namazlar müminlere belli vakitlerde tayin edilmiştir. Ancak hadislerde gelen tahsis müstesna, seferlik veya şubu, sen nelere dayanarak kalkıp bu namazı beş vakti üçe indirdin keyfine göre? Hiçbir zarret olmadan. Dersen cevap vereceksin. Bu namazla geç vakti kılarken aynı münafık namazı, mü namazı gibi Aynen orozun eee yem gel yemesi gibi tık tık tık tık tık. Ve iza ile ila's salati kamukusala. Onlar namaza kalktı mı tembel tembel kalkarlar. Yura'unne gösteriş yaparlar. Ve illa qalila. Allah çok az eder. Tabi beş vakit namaz ayranla üç vakti uşratı getiren bir olur mu? Onu soran da kılan çabuk çabuk kılan bir olur mu? Tam vaktiyle kılan, doğruluğu doğru kılan Tabi ki az zikrederler Allah'ı. Bunlar nifat alameti değil de nedir siz bana izah ediniz bunları. İşte bunlar muhterem kardeşlerin hepimizin düşüneceği kendi nefsini hesaba çekeceği haller ve durumlardır.